Herkese merhabalar. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz yine. Geçtiğimiz hafta Balık Gözü'nde Doğuş Üniversitesi araştırma görevlisi Gökhan Aslan'la yeni medya düzeni sosyal medyada anonimlik, sosyal medyanın insan ilişkilerine getirdiği yeni boyutu tartışmaya çalışmıştık. Bu kadar iletişmek acaba... Nasıl bir boyuta evrilecek konusunu konuşmaya çalışmıştık. Bu haftada daha önce yapılan ve yine geçtiğimiz günlerde Radikal Gazetesi'nden Tuğba Kıraç'ın da yazdığı birkaç araştırmadan birkaç haber verip yine ardından Balık Gözü'nde tekrar sokaktan konuşmalar dinleyeceğiz. Bu yapılan araştırmalar... Sadece sosyal anlamda değil fiziksel olarak da değişmeye başladığımızı söylüyor aslında. İnsan beyni dijitalleşme ile birlikte değişiyor ve uyumlanarak kendini yeniden yapılandırıyor diye bir sonuç var. Diğeri en belirgin değişim hafızamız üzerinde. 10 yıl önce 12 dakika olan ortalama dikkat süresi bugün 5 dakikaya düşmüş. Ve bu sonuçta kronik unutkanlığa sebep oluyormuş dikkat eksikliği. Geçtiğimiz yıl sadece İngiltere'de... 1.6 milyar pound hasara yol açmış. Bir diğer araştırma sonucu da son yıllarda sıkça konuşulan online bağımlılık bir başka inceleme alanı. Yine e, Maryland Üniversitesi 200 öğrencisiyle yaptığı bir araştırmada öğrencilerden 24 saat süresince tüm dijital bağlantılarını kesmelerini ve sonuçları raporlamalarını istemiş. Telefon, bilgisayar, iPod ve internet olmadan 24 saat geçiren öğrenciler olmayan telefonların çaldıklarını, çaldığını duyduklarını, ceplerinde titreşim hissettiklerini, sinir, telaş, huzursuzluk ve titreme deneyimlediklerini bildirmişler. Beynimizdeki kimyasal etkileri de bağımlılık tezini destekliyormuş uzmanlara göre. Naro ekonomist e, Profesör Paul Zak yaptığı çalışmalarda sosyal networklerin ailemizde ve dostlarımızla birlikte olduğumuzda salgıladığımız hormonları tetiklediği sonucuna varmış. Güven ve empati duygularımızı harekete geçiren oksitosin hormonu aslında yüz yüze kurduğumuz ilişkilerde salgılanırken online kurduğumuz bağlantılarda salınmaya devam ediyormuş. Ani değişimler sırasında salgılanan adrenalin hormonu ise sosyal medyadaki sürekli ve hızlı değişimle birlikte daha fazla salgılanarak bizi kendisine bağımlı bir hale getiriyormuş. Yine başka bir araştırma sonucuna göre Günümüzde bir hüner olarak kabul edilse de aynı anda çok iş yapmak verimliliği baltaladığı ve düşürdüğü biliniyor. Ve her yeni konuya odaklanmak için kendini yeniden düzenleyen zihinlerin mailler ve SMS'lerin yarattığı kesinti nedeniyle üretkenliği düşürdüğünü söylüyorlarmış. Bir araştırma yine ortalama bir çalışanın saatte 30-40 kez yani bir buçuk dakikada bir dikkatinin bölündüğünü ortaya koyuyor. Gün geçtikçe de bir konuda derinleşmek zorlaşıyor hale geliyormuş. Bilgi alımı adet olarak artıyor fakat bilginin kalitesi düşüyor diye bir sonuç var yine. Ee, bunu da aslında yine Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya ağlarından gözlemlediğim şey her an bilgi... ...ye maruz kalmak ama aslında o bilgilerin çok da kapsamlı olmadığını fark etmek. Yine bunun sonuçlarından biri. Yine 1889 yılında İngiliz Spectator gazetesi... ...Elektriğin Zihinlerimize Etkisi konulu makaleyi yayınladığında... ...Victoria dönemi okuyucularını uyarmak amacını taşıyormuş. Ve dönemin başbakanı Robert Cecil yaptığı açıklamada... ...elektriğin keşfinin bizi nasıl etkileyeceğini sadece... Gelecekte, gelecek zamanlarda öğrenebiliriz diyordu. Ve aslında yine sosyal medyanın bizleri nasıl etkileyeceğini, ilişkilerimizin nasıl bir yöne doğru evrileceğini biz de biraz daha ileride göreceğiz. 120 yıl sonra bugün benzer bir endişe dalgası da yine sosyal medya üzerinde yoğunlaşıyor elektrik meselesinden sonra. Her türlü içerikle bazen de gerçeklik değeri düşük çeşitli argümanlar ortaya atarak... Bizi 7 24 saat, 7 gün 24 saat bilgi bombardımanını tutan ve bu keşfin üzerimizdeki etkilerini tartışan ve bizi uyararan, uyaran artan sayıda bilim insanı var. Yazar ve gazeteci de var. Hem fikir oldukları nokta şu ki aslında bu konuda araştırma yapan insanların online dünya bir güçlenme ve gelişme aracı olmaktan çıkıp oyalama, dikkat dağıtma ve eğlence forumları haline dönüşüyor. Ve bu durum endişe verici bazı sonuçlar doğuruyor. Hepimiz bilgisayar başında çok daha fazla vakit geçiriyoruz. Ee, bilgisayar ya da internet üzerinden ilişkiler kuruyoruz. Bunun nasıl bir yere evrileceğini de hep beraber göreceğiz ama zaten sadece bu kadar boş değil tamamen vakitte doldurmak değil kayda değer sonuçlar barındırdığını da hepimiz görüyoruz şimdi de ee, ...bu araştırmayı da konuştuktan sonra aslında geçen haftanın bir devamı sayabiliriz... ...geçen haftaki sosyal medya muhabbetinin ee, sokaktan konuşmalar dinleyeceğiz. Aslında balık gözünde sıkça sokaktan konuşmalara, insanlara yer vereceğiz ve... E, ...bu konuşmalarda aslında sokağın bir nebze ne düşündüğünü de öğrenmiş olacağız... Şimdi öncelikle kısa bir müzik molası vereceğiz. Jonathan Wilson dinleyeceğiz. Ardından da o ses kayıtlarını dinlemek için tekrar burada olacağız. a shade of blue Spirits held desire-wise They did admire The evening that we only thought The desert's lonely nightfall disappears The raven who flies through the desert skies Is wiser than you or me The birds have a peace The stillness of sleep And the desert raven, he has poetry Still there Çık radyo 94.9 balık gözündeyiz tekrar. Aslında çok fazla insanla konuşmadım yine sokakta ama e, konuştuklarım arasında yine herkesin aslında en temelde birleştiği mesele Türkiye'deki ifade özgürlüğünün içinde bulunduğu tehlike durumu ve genel olarak nefret söylemi ve nefret suçu kavramlarından çok da haberdar olmadığımız ve genel olarak aslında Türkiye'de insanların medyaya nasıl baktıklarını konuştuk. Şimdi o kaydı dinliyoruz. Hah? Uh -huh. Ee, acaba Türkiye'deki medya hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Takip ettiğim kadarıyla yani gördüğümü biliyorum. Çok takip edemiyorum. Peki nerelerden takip ediyorsunuz siz i̇nternet, daha çok? İnternet ve televizyon. Gazete alıyor musunuz gazete özellikle? Gazete almıyorum. İnternet olayından sonra gazete olayı bitti gibi bir şey yani. Hı, kullanmıyorsunuz Hı, kullanmıyorum. gerçekten. Peki e, bu taraflı ya da tarafsız olması meselesinde objektif mi belki? Yani o, o bakımdan birkaç farklı kanaldan bilgi almak daha iyi. Çünkü bir kanalı şey yaparsanız güncel olmuyor ya da gerçekçi olmuyor. Bazı taraflar çok taraflı yayın yapıyor bazı yayınlar. O yüzden farklı farklı haber kanallarına bakıyorum. Hı. Peki Türkiye'deki basın özgürlüğü konusunda neler söyleyebilirsiniz? Yani bütün basın patronlarını ve genel müdürleri toplayıp bir toplantı yapılabiliyor. Nasıl? O kadar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar oluyor. Peki nefret e, suçu, nefret söylemi aslında nedir biliyor musunuz? Hangi konu hakkında nefret söyleme? E, genel olarak aslında her konu hakkında, azınlıklara yapılan olabilir, kadınlar, erkekler vesaire ya da... O azınlıklar mesela. Ve bir nefret söylemi konusuna sizleri rastlıyor musunuz? yok. Yani, yani rastlamadım Belki o, onun için başka bir gözle bakmak gerekiyor. Biraz daha eleştirel bir göz gerektiriyor deniyor. Uzmanlar öyle bir şeyden bahsediyorlar. Nefret Bilmediğim bir konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Basın özgürlüğü hakkında neler söyleyebilirsiniz Türkiye'de? <gülüyor> Olduğunu düşünmüyorum yani. Basın özgürlüğü yok yani. Evet. Şu anda bizim İnsan gibi. tutuklu mesela. Evet. Yani basın özgürlüğü kesinlikle olmadığını düşünüyorum. Peki e, nefret söylemi ya da nefret suçu kavram Biliyor musunuz Türkiye'de? Yani bir şeyden nefret etmek, onu görmemek istememek kesinlikle, Aha. kesinlikle istememek yani. Mesela Frantin cinayeti buna bir örnek. Frantin hedef gösteriliyor ve ardından öldürülüyor. Cinayete kurban gidiyor. Nefret söylemi ve nefret suçu kavramı da böyle bir şey. Siz neler söyleyebilirsiniz bunun hakkında? Yani yapılan şey tabii ki yanlış yani sonuçta. Tabii ki hani yanlış buluyoruz ama sonuçta bir şey söyleyemezsin. Bir şey söylesen kime ne söyleyeceksin? Neyi değiştireceksin? Hani Sadece yanlış bulduğunu söyleyebilirsin. Peki siz medyada... Özgürlük olmuyor. Evet. Peki siz medyada yanlış bulduğunuz haberlere ya da öyle olmadığını düşündüğünüz şeylere ses çıkarıyor musunuz gördüğünüz haberlere bağlı? Çıkarıyoruz ama her zaman değil. Çıkarsak da bir şey değişmiyor. O şikayet mekanizmalarını kullanıyor musunuz mesela kanallar bize yazın çok falan. Şikayet mekanizmalarından çok fazla haberimiz yok olsa da bir şey değişmiyor. Değişmiyor. Evet. <gülüyor> Türkiye'de medya hakkında ne düşünüyorsunuz? Medyada ifade özgürlüğü sizce var mı? Şunu genel mi? Yani şu, şu an için. Şu an için bence yok. Genel olarak var mıydı? Peki? Ee, yani belki bir nebze daha iyi oldu iyiydi hmm. en azından bu kadar gazeteler yanlı haber yapmıyordu peki siz haberleri nereden takip ediyorsunuz gazete ha, internet, internet. internet artık gazete al Yok, almıyoruz. peki e, nefret suçu ve nefret söylemi kavramlarından haberdar mısınız hiç duymadım biliyorum e, evet Türkiye'de Genel olarak medya hakkında neler düşünüyorsunuz? Haberleri takip ediyor musunuz ya da basını? Elimden geldiğince. <gülüyor> ya fazla televizyonla hiç şey değilim o yüzden. İçenekte <gülüyor> çalışma hayatım çok olduğu için. <gülüyor> fazla televizyon falan onları hiç şey yapmıyorum. Nereden takip ediyorsunuz haberleri? Haberleri yani gazetelerden falan okuyorum. Gazete okurum, Oradan dolayı takip ediyorum. Siz? Ben televizyondan takip ediyorum. Daha çok. Peki neler düşünüyorsunuz basın tutumu hakkında? Peki Türkiye'de bir ifade özgürlüğünden, basının özgürlüğünden ya da bahsedilebilir mi? Basın bence sonuna kadar özgür kılınıyor şu anda. Kesinlikle bir kısıtlama yapılmadığını düşünüyorum. Çünkü yani hangi haber olsa olsun anında Türkiye'de yankı buluyor. Hiçbir şey örtülü kalmıyor, gizli kalmıyor bana kalırsa. Peki gazeteci tutuklamaları var ortada? onlarla ilgili çünkü bir şey diyemiyorum devlet mutlaka bir bildiği vardır ki o insanların orada olmasının sonucu var burada da çünkü ne diyeyim o insanlar mutlaka bir şeylerini görmüşler veya bulmuşlardır o insanlar bence oradadırlar aslında sadece haber yaptığı için tutuklanan ya da gözaltına alınan insanlar da var siz neler söyleyebilirsiniz ya ne bileyim, bence haksızlar yani tutuklanmaması gerekiyor Türkiye'de medya hakkında ne düşünüyorsunuz bir basın az özgürlüğünden e, söz edilebilir mi? Basın özgürlüğünden söz edilebilir ama medya her şey ya, e, ya, her şey yanlış demeyeyim de bazı şeyler istediği gibi yanlış yansıtabildiğini düşünüyorum. Ama tam anlamıyla özgür olduğunda söylemiyorum tabii ki. Hatta medya özgür değil diye bile diyebilirim şu an. Yani. Sen? Şimdi benim açık konuşmam gerekiyor çünkü ben de bir gazeteci adayım. Ben de bu mesleği düşünüyorum. Ee, şunu söyleyeceğim, büyük baskı altında. Asla bir özgürlükten söz edemeyiz. Çünkü e, günümüzde de hala daha suçsuz olduğu halde gözaltına alınanlar ve e, bir yıla yakındır içeride bulunan gazeteciler, gazeteciler var. Onlar benim meslektaşım olacaklar. Ben de aynı duruma düşmeyi istemem. Çünkü sen kendi düşünceni savunuyorsun, halkın için bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun, halkı birinsendirmeye çalışıyorsun. Tutup bile bunu yaptığı için içeri atılmak büyük bir saçmalık olarak düşünüyorum ben. Peki sen haberleri nereden takip ediyorsun daha çok? Ben haberleri ya genel olarak gazete okuyorum gazeteden ama e, hani telefon elimin altında internet de var internetten de açıp bakıyorum rahat olmuyor. Peki gördüğün yanlış haberler yanlış taraflı Aynen hedef öyle. gösteren haberler hakkında ne düşünüyorsun? ya da böyle haberlere rastlıyor musun? Aynen öyle çok sık rastlıyorum. Şimdi e, devletin ter, devlete ters düşen bazı haberler kesilerek parçalanarak hani cımbızlanarak içinden ayıklanıyor daha sonra Devletin istediği şekilde servis ediliyor. Böyle düşünüyorum. Bu da gerçektir. Peki bir nefret söylemeyi, nefret suçları kavramları hakkında ne düşünüyorsun? Ülkemizde ırkçılık son noktaya ulaşmış seviyede. Artık ne olacağı düşünülemiyor. Sonunu ben düşünmek istemiyorum. Sonu olmasın. Evet. Çünkü Biz yaşadık. Zamanında çok yaşadık. Gazetelerde Maraş katliamı olsun. Çorum katliamı olsun. Yine aynı şekilde Sivas katliamı olsun. İnsanlar birebir yönlendirildi birebir hedef gösterildi ve bunun sonucunda da bunlar meydana geldi bunlar ya ben bunu her zaman dile getiriyorum bunlar devletin yaptırımları sonucunda meydana gelmiş olarlardır Peki bu mekanizma hakkında bu nefret söylemeyi vesaire ya da nefret suçu ya da hedef gösterme ya da ölçülük gördüğün yerde ses çıkarıp icraz ediyor musun? Zaten en başta da belirttiğim gibi ben gazeteci adayı olduğum için ben küçük yaştan itibaren zaten hani aktü siyasetin içindeyim, çeşitli partilerde da bulundum. Ee, sesimin çıkmasının gerektiğini düşünüyorum ve çıkartıyorum da. Çıkartıyorum. çıkartıyorum da, mecburen çıkartıyorum. <gülüyor> İsmin neydi? İsmim Emre. Evet. Kocaman. Teşekkür ederim Emre. Ha, teşekkür ederim. Türkiye'de bir basın özgürlüğü olduğunu düşünüyor musunuz ya da medya hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz siz? Bence yok. Peki takip ediyor musunuz medyayı? Elimden geldiğince, işten fırsat buldukça. Peki neler Daha çok internet gazetesi. İnternet. Peki ee, bu ifade özgürlüğü konusunda mesela bir sürü tutuklu gazeteci var hapiste. Bunun için neler düşünüyorsunuz? Neler söyleyebilirsiniz? Yani İfa, ifade özgürlüğü yok zaten bunu biliyoruz hepimiz ve özgürlüğünü kullanan herkes içeride zaten yani fikrini söylemek isteyen herkes bu şekilde içeride olmasın olmasaydı keşke peki medyanın e, bu hedef göstermesi e, aslında nefret söyleme örneklerinden biri siz bunlara denk geliyor musunuz gazetede gazetelerde ya da okuduğunuz şeylerde hedef göstermek başkalarına hedef göstermek ya da ötekileştirmek Hayır. Bir şeylerin farkında mısınız? Yok hayır yani hedef gösterdim çok alelen hedef gösterdin değil. Evet yönlendirmeler var ama açık alelen hedef göstermiyorlar zaten. Bu da bir suç olsa gerek ki. Evet, evet, Teşekkür ederim. İsminiz ben, neydi? Kader ben. Soyadınız? İncirci. Teşekkür ederim. Medya ben. hakkında neler düşünüyorsun? Taraflı tarafsız objektif nasıl buluyorsun medyayı? Yani genelde taraflı hani tarafsız olanlar bile bir süre sonra taraflı olmaya başlıyorlar açıkçası. Bunu hani kimse engelleyemiyor. Kimse kendi kendi düşüncelerini koruyamıyor. E, yemiyor açıkçası. E, yani böyle. Peki insanlardan takip ediyorsun beni? Daha çok. İnternet, gazet Ya şöyle ki zaten televizyonu kesinlikle kesmiş durumdayım. Eee... Bazen gazete okuyorum. Açıkçası süper takipte etmiyorum. Çünkü hani güvenim kalmadığı için hani kafamı başka şeylerle kurcanamak da çok istemiyorum. Açıkçası bu. Peki hedef gösterme mesela basında hedef gösterme, ötekileştirme gibi kavramlar var. Bunlar hakkında neler söyleyebilirsin? En azından gördüğünde, rahatsız olduğunda ses çıkarıyor musun? Ya da fark ediyor musun? Ee, fark ediyorum. Yalnız... <gülüyor> Evet. Ee, ses çıkarma konusunda biraz sorun oluyor tabi. Yani hani sonuçta yani ben de bir şeyler için ses çıkarmak için uğraşıyorum ama işte her konuda her zaman bu böyle gelişmiyor. Nasıl insanlar bizim yaptığımız şeyle bizle beraber ses çıkarmıyorsa ben de maalesef onlar gibi olup çoğu şey ben de ses çıkaramıyorum açıkçası. Peki yeni medya diye bir kavram var artık. Yeni medyayı ne kadar kullanıyorsunuz sosyal medyayı belki? Çok. Yani genelden daha çok sosyal medya, yeni medya daha çok onlarla ilgileniyor. Çünkü artık önümüzdeki olanaklar açıldığı için her şey onlara kaydı. Onlar daha popülerleşiyor ve onlar daha göz önünde olduğu için daha çok onlar tercih ediyor. Peki bu sayede kendini daha özgür hissediyor musun? Hayır. Sosyal medya vasıtasını. A hayır. Biraz daha demokratikleştiğimizden bahsedilebilir mi belki? pek sanmıyorum aslında ya şöyle hani sosyal medyada sonuçta insanlar daha boşlaşmaya hani boş şeyleri de ortaya atabilmeye başlıyorlar ve bize pek getirse olduğunu düşünmüyorum açıkçası ciddiyetini kaybediyorlar aslında teşekkür <gülüyor> ederim evet sokaktan sesleri dinledik sizin de duyduğunuz gibi aslında yine ifade özgürlüğüyle ilgili herkesin bir derdi var herkes rahatsız oluyor bu durumdan Buna bilmiyorum nasıl bir çözüm bulacağız ama gazetecilerin bu kadar çok tutuklandığı bir ülkede en azından konuşuyoruz şimdilik. Bu meseleyi nasıl bir yerde olacağını da bilmiyoruz. Balık gözünden bu haftalık bu kadardı. Herkese mutlu günler, mutlu seneler.